Bismillahirrahmanirrahim. Korumuz Burçlar, Ay ve Güneş. Burçlar konu kerimde geçiyor. 3 yıl geçiyor konu kerimde. kerimde geçtiğine göre de demek ki bunların, burçların bir özelliği var. velan lan buraya bizlere? ve semai zatil buruş ve semai buradaki val, kasem vabı deniyor yemin vabı deniyor bu kasem vabı isme gelir, fiile gelmez yemin anlamına geliyor o kelimeyi esri okutur mesela vel asri, ve şemsi vel feli gibi fesli gibi. Demek ki bir kelimenin başına isim fil olmayacak. Eğer vav gelip de o kelimenin sonu es'si okunuyorsa o vav yemin vavudur. Böyle yani asri ve şemsi gibi. Burada mealen buyuruyor ve semayı o samaya yemin olsun. Sema gök bir anlamına geliyor. Öyle sema ki zatil buruş Burçlar sahibi olan semaya yemin olsun. Burçlar. Burç, burcun çoğulu. Burç, yüksek köşklere burç dendiği gibi Karadagür, Gözete kulelerine de burç denir. Yani yüksek olan şeylere bu anlam veriliyor. Yine buraya bizlere Hıcir 16'da Velekaz ci'an lafi semayı buruçan. Yine burada velek kaldı geliyor burada. Buradaki la'unda bu da ant, yemin anlamına geliyor. Bir de kadı kelimesi film maziye gelince o da kesin anlamına gelir. Velekaz ci'an la böyle birye bir kıldık adamı temizle. gökte. Burada da bir ı tarif var, burada dört anlama geliyor, buradaki de ahd için. Yani belirli olarak o gökte kıldık, burucuyan burçları kıldık. ve وَزَيَّنَّهَا لِلْنَاظِر۪ينَ Onları süsledik bakanlar için. Kim yani ibretle bunlara bakarsa onlar için bunları süsledik. Demek ki burçlar yıldızlar olmasa da bu alem olur. Evren olur yani hayat olur. Fakat eğer gökyüzünün yıldız olmasa ne olur gökyüzü geceleri sifre karanlık olur. Onlar bile süsü demek ki gökyüzünün bunlar. Tabi başta zili var. Kim öyle bir zira görüyor Furkan 61'de birde, rahim, tebarekeli Tebareke, Teala anlamında. Ellezi o Allah ceccalü yücedir, alidir. Cihal fissemâyi burucen, gökte burçları yaratan Allah, yücedir, alidir. Vecele fiyas çiracem ve kamerem ünira. Yine bevlam gökyüzünde fiyas <gülüyor> çiracen kandil kıldı, güneşi kandil. Ve kamera münira ayda nur yansıtıcı kıldı. Kandil işte yağ yanan bir kap esen kullanılmış. işte yağ yanar. tabi yanınca ne oluyor? Hem ısı veriyor, hem ışık veriyor böyle. Güneş'te hem ısı var, enerji yani, hem de ışık var. Isı, ışık var güneşte. Ay ise ve kamera münira Ayda ise ısı yok. Ayda yalnız ısı ışığı yansıtıyor. Gökte bulunan takım yıldızlar deniyor bunlara. Takım yıldızları. Yani bir grup yıldız. Bunlara burçlar adı veriliyor. Arapça da bunlara kevakibi sabit deniyor. Kevaki bir sabite. Kevke yıldız demektir. Kevakip de yıldızın çoğulu. Sabite, sabit yıldızlar anlamına geliyor. Diğer yıldızların yeri her sürekli değişir. Yıldızların değiştirir. Buna yeri değişmez. Bunlar her şey yöngücüsleri hareket ediyor. Bunlar da fakat bunların özelliği şu aradaki mesafeye koruyarak bunlar dönükleri için sabit görünürler. 12 buş var. Her burcunda kapsadığı yer 30 derece kaplıyor. 12 30 çarpın 360 yapar. 160 derece. Demek ki 360 derece olan şu evrendeki gök, gökyüzü gördüğümüz 12 birinci 30 derece bir burç var. Yani Allah hikmeti ve elhamcı takım yıldızları her birinin bunların kapsadığı yer genişliği. 30 dereceye. Bunların isimleri de var. İsimleri şu alıyor isimleri bunlar da. Bu yıldızların arasına sizi çiçeklize. Yani size bağlansalar Bunlar bir şekil alıyor bunlar. Hayvan ve eşya şekli alıyor. İnsan almıyorlar hâlde. Yıldız bu yılların bazı bir hayvan şeklini alıyorlar. Bazı bir eşya alıyorlar. Buna bu isim veriliyor. Biri Koç burcu deniliyor. Koç. Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğla burcu, Kova ve Balık burcu. Şimdi bunlara böyle. Tabii bunların öyle şekillenmesi rastlandı değil. Mesela beyin de yaratılışında, beyin de bir şekli var. Avciğerinin, karaciğerinin böyle bir şekilleri var. Bu şekiller öyle gerekiyor. Doğasının bu şekilde böyle. Gerekiyor böyle. Eğer yıldızların da bu şekillerinde bir değişiklik olsun, var bir değişiklik olmasına böyle. Organ gibi bunlar da. Yani bunlar da gök yüzünün 12 tane organı, Hayatı organları bunlar da böyle. Güneş her gün bir derece yürür. Bu yıllar arası burç arasında bir derece yürür. Bir yılda bu dönüşünü tamamlar. Bu dönüşüyle, bu dönüşüyle bir yılda mevsim meydana gelir, çok olay meydana gelir insanlar üzerinde biyolojik olarak da. Peki şu anda nerede güneş? Baş güneş şu anda 19 Şubat 20 arasında balık burcunda şu anda muhtemelen. 19 Şubat bugün yani bugün balık burc'a girdi güneş belirce. Onun etkisinde kalıyor insanlar yeryüzünde. Burçlar da bunlara tabii ki melam biryor yoo. Küllün fi ferekin yesbehun yazın suresinde. Küllün küllühüne anlamı eğer şey. temin burada zamle ibejdir. Fi' felekin yesbehun Bunların her biri kendi feleinde, felek yörüngesinde ne yapıyorlar? Yüzerler, dönüyorlar, geziyorlar felek yörüngelerinde. Yani ile kudret azamet. Demin ne? Ege hakimiyeti göğü alemde Her yıldızın yeri belirli. Yörüngesi belirli. bir nebetçi gibi oradan ayrılamıyor. Ayın yörüngesi, menzilleri, güneşin menzili, yörüngesi, hepsinin yerleri bunların belirli böylece. Hatta yer üstündeki haşeratın bile gerek belirli. Haşeratın bile. Öyle haşerat var. Yer altında yaşaması gerekiyor. Topluğuna çıkıyor, yaşamaz onların Böyle balık var, altta yaşaması gerekiyor. Üzeri çıkamaz. Çıkarsa ne olur? Okşana yanar. Şu evrendeki şu denge düzen. Bu gösteriyor? Allah'ın varlığının, birliğinin en büyük bir kanıtı bu. Yani her olaya bu açıdan bakmamız gerekiyor. Her olaya bakmamız gerekiyor. Onlara yaratan. Onları yerine oturtan Bevlem Cercali'yi Burçlarda bu burçlarda ardaki mesafeyi kurey çekim gücüyle bunlar yanında geziyorlar. 25.200 yılda bir defa bunu tamamlıyorlar. Devrelerini tamamlıyorlar. 25.200 yılda her burçların bu tamamlamasında dünya coğrafasında çok değişiklik olur dünyada bazı yerler batar, kıtalar kayar, bazı adalar yukarı çıkar, bazı yerler batar, birbir değişik olur. Hep bunat mevlamımızın tabi ezeli ki takdiri doğrusa bunlar ama hiçbir şey başboş değiller. Şimdi bu şeye fazla durmadan başka konuya geçeceğim çünkü. İlk çağladan beri insanlar bu burçları hatta ilerleştirmişler, burçları insanlar. Yani şu burçta doğan şöyle olur, şöyle olur, böyle olur diye böyle. Sanki onlar yönetiyormuş gibi. İnsan bunu böyle algılamış, algılamışlar. Hatta zamanla bunlara tapılmış insanlar. Mesela Babiller, bunlar tapınırlardı, yıldızı tapınırlardı bunlara. Bu şekilleri heykelleştirmişler, pıtaştırmışlar, bunlara dikmişler mağbeterine, ona tapurmuşlar Yani haşa ilahi kuvveti görememişler. Bunlar perdede kalmışlar, mahcubdu, hücapta kalmışlar bunlar, devreye görememişler böyle. Zaten Rabbin bu iş yaratıyor bu alemlere, bir perde, perde yani ayda, güneşte her şey insanın bir perdedir. Aslında bütün bunları yaratan yöneten belamızdır böyle. Yani mesele perdeyi yırtmak, aşağı bunları, o ilahe kudreti görmek. Burçların etkisi olduğu gibi insanlar üzerinde olduğu gibi yanlışı da var. Mesela bir insan şu burçlu işte doğrusu böyle olur. Evet bir insan mübarek geceler vardır. Mesela en büyük Kadir gecesi, Berat gecesi, biraz gecesi gibi de geceler vardır. Cuma geceleri bunlar değerli geceler bunlardır. O doğanlar doğuştan iyidir. Doğuştan. Ama doğasını korursa her insan ...İslam fıtır üzerine doğuyor her insan. Her insan... ...İslam fıtır üzerine doğuyor. Ama fıtırı koruyamıyor. Yani doğuş başka... ...o doğuştaki doğasını... ...korumak başka muhtemelenler. Şu evrende ne varsa... ...yani gökte yerde ne varsa... Her bir esasların etkisi var hepsinin böyle canlar üzerinde her birinin de. Esen rüzgarın da ne deriz hava çarptı. değil mi? Rüzgar çalktı Cin çarptı. Bir aslı var bunların hanımefendiler. Hava insanı çarpıyor bende. Gene da çarpıyor böyle. Güneş de çarpıyor. Cin insanı insan biliyor. yaşadığı doğasına göre İnsanlar farklı oluyor. Mesela Arvistan'da de bedeviler var, istem bedevi, şöyle adamı, şöyle yaşanmış Bunlar kabuğudu bunlar, kabı bunlar böyle. Medeni şehir yaşayan anlamına geliyor, ona daha nazik odun yapılır onların. Ovada yaşayan, ormanda yaşayan, yalede yaşayan insanlar farklı oluyorlar. Mevlam Bize burayı burada vecele fiyat sirajen, orada gökte birden de siraj mevlamı buluyor, güneşe kıldık Mevlam Bize'ye, güneş. Bu adet i kelimede güneşine geçmesi demek ki güneşlerin büyük bir özelliği var. Güneşli enerjisi kendisinden. Eğer güneş olmasa dünya hayat olmaz. Dünya buzullara döner döner böyle. Yani güneş uzak kese dünya'dan biraz dünya hayat bir anda bitemezler. Denizler donar, buz hale gelir böyle. Hayat olmaz dünyada böyle. Yani dünya hayatı canlı hayatı önce güneşe bağlı. Peki o zaman güneş tapma mı gerekiyor? Yok. Onu kim yarattı? O var muhtemelen. Gerçi güneş tapılmış insanlar tapınmışlar. Yani zavallı tapınmışlar. Güneşle gücü görünce bu bizim Rabbimiz demişler. Güneş tapınanlar olmuşlar yeryüzünde. insanlar tabu nedir? Siz saplık muhtemelen. Evet güneş, hayat kaynağı güneş yeryüzünde. Ama güneş yaratan kim? Dünyayı yaratan kim? Aradaki aşığı koyan kim? Arada bir aşığı var. 150 milyon kilometre var dünyanın nezapresi. Eğer bu aşı biraz da açılsa bir uzaklaşsa dünya hayat biter. Dünya buzlu hale gelir böylece. Güneş yaklaşsa hayat yine biter. Denize uçar. Bu araşta böyle. Kurur. yanar insanlar. Böyle. Demek ki bir denge unsuru var burada ama. Düzem burada. Peki güneş nasıl alıyor bu enerjiyi muhteremler? Güneş bir reaktör. Atom reaktörü aslında. Hidrojen, helyum reaktör Dört hidrojen atomu birleşiyorlar. Daha çekirde çekirdeği. Çünkü güneşte serbest halinde ıslan dolayı. Dört hidrojen çekirdeği birleşiyorlar. Bir helyum atomu dönüşüyorlar. Dört hidrojen atomu bir yerden ağır olduğu için bu fazlası enerji dönüşüyor. Enerji dönüşüyor. Saniyede 4 milyon ton enerji çıkıyor mutlaka saniyede. Her saniyede 4 milyon ton enerji saçılıyor böylece. Bunlara patlamalarla yayılıyorlar tabi böylece. Bazen güneşte daha büyük çapta enerji oluyor böyle. Büyük çapta. Yani daha fazla hidrojen birleşip hilim dönüşüyorlar. olurlar. Bunlar başı boş mu? Bu Cebrahsılam'ın görevinde bu. Cebrahsılam'ın da görevli, o bunun görevli bunlar güneşte. Yani güneşte kaç katılıyor hidrojen birleşecekler enerji olacak. Cebrahsılam'ın yönetiminde bu, gözetiminde, idaresinde bu. Bazen güneşte daha büyük çapta Hidrojenel birleşirler daha çok büyük çapta hatta 100 megaton gücünde 100 megaton bir milyon atom eşit patlama sarmadır. Çapta patlama oluyor güneşte o zaman dünyada ne olur? Haberleşme durur muhtemelen efendim. Yani testler çalışmalar, telefon çalışmalar, radyo çalışmalar, çalışma, televizyon çalışmalar böyle internet bozulur böyle muhtemelen efendim. Bakın muhtemelen yani demek ki Mevla dilerse yani kemandası kopacak diye insanlar böyle. Yani güneş hiç yok, samanyolu güneş Güneş hiç aslında böyle. 1.000 güneş böylece. Ama bir güneşte bile, güneşte bile hızlı bir patlama olsa, yani hidrojen helyumu hızlı bir dönüş olsa, büyük çatı olsa dünya hayat biter mesela bakın böyle. Ya hayır bize dünya Güneş de tabii o da yörüngesi olur Güneş'in de. Ela biri ista billah ve şemsü tecri müstakarin lha ve şemsü Güneş de tecri ceren der yürür yüzer döner l müstakarin lha ışıkta yerinde karayığın Yörüngesinde böyle. Onun da yörüngesi var Dönüyor Güneş'te böyle. Daha dönüyor muhtemelen dönerekken dünyayı bırakmıyor ama. Uyduları var, evlatları ve torunları var. uydun uyduları var, torunları var. Güneş ne yapıyor? Evlatların torununu alıyor, o çekim gücüyle, o mesela koruyarak yan dolaşıyor böyle Nerede dolaşıyor? Hem Burçay etrafında, bir de Güneş'te merkezden dolaşıyor. 225 milyon yılda bir bu şeyi tamamlıyor. Tamamlıyor o taraftan. Şimdi mesela bakın bizler dünyadayız ve dünya bir uzay gemisi. Burada böyle boşluktayız. Güneşe bağlı. Güneş ne yapıyor? Güneş yörüngüsüne dönerken dünyada, ayda, diğer yörüngeler, yörüngeler yörüngeleri de. Bir güneş sistem denen böyle bir aile. Bir aile. Güneşinden bir aile ne yapıyor? Bunlara böyle devamlı uzayda, yani her an her saniye yerimiz değişiyor uzayda. Başka yerde bakın seneler. Yani insan denen varlık da elimizde muhtemel. Elimizde ne varabilir? Demek ki asıl hayat kaynağı Güneş Dünya'da, Güneş. Ama tapılmaz ona Güneşe. Neden güneşe bir şey ki böyle? Atomla hidrojen, helyum dönüşüyor. Bu düzeni kuran kim? Allah Celle Câli. Buna takdir eden kim? Allah Celle Câli. Yürüyüncüsüden belirleyen, takdir eden Allah Celle böyle. O halde güneşe değil, onun Rabbine kulluk etmek. Onu bilmek, tanımak böyle şey. Bunlar bize lazım mı? lazım muhteremler. Çünkü tefekkür deniyor. Tefekkür. Göktiğin yerin yazı düşünmek, tefekkür etmek, bu büyük ibadettir böyle. Hatta bir anlık tefekkür, bir yıl ibadetten eftal ibadetten. Tefekkür. Tefekkür, imanı çabuk güçlendirir. Kişi çabuk yol alır, tefekkür alır böyle. Kişinin imanı takditten, takditten takika gerçeğe dönüşüyor böyle. Mevla'yı tam bilir böylece. Yani şu alemi yaratan, yöneten, bu denge üzerinde Kur'an böyle ve tam burada egemen olan bir de böylece. Her şeyi gören, bilen, gücü yeten. Bazı insan bir şeyi görür ama gücü yetmez. Bazen insan bir şeyi bilir ama gücü yetmez böylece. Güçlüdür ama görmez, bilmez. Gafildir. O da almaya Şab menir sıfatı el Elhay es-semi' el el-basir el-kadir kudret. Hemen hemen böyle. Ve bu her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Zaten her şeyin takdiriyle oluyor, her şeye gücü yetiyor. Böyle anladım. Yine ayet-i kerimede ve Kamer-i e ayet-i geliyor. Ayı da Işığı yansıtıcı kıldık. Nuru veriyor, ışık verici kırdık ayıda. Aslında ayda güneş gibiydi. İsa'nın geçiyor bu ayet geçiyor bu. 12'de İsa'da geçiyor. Ayda güneş gibiydi. Enerji kaynağıydı. Benim onu mahvetti, soğuttu. Dünya da onun gibi dünya onu soğuttu. O gece alameti oldu. Ayda. Peki acaba ayla bizim ilgimiz var mı acaba şimdi? Neyimiz o muhterinden? Ayın çekim gücü dünyanın, dünyanın altta biri kadar ayın çekim gücü. Altında biri kadar. Az yani. Hakikaten ne de olsa yine dünya bir baskı yapıyor ay böyle. Fenle mi dönüşünde? Düzenliyor bunu. Bunun dışında ay güneş şeyler ile ilgili enerjisi güneşin ve Ayın Ayında sıvı alay, çekim gücü ayın sıvı üzerinde. Mesela medcezir olayı vardır. Medcezir. Med, med çekmanı anlamına, anlamına geliyor. Medcezir. Ay deniz sahilinden doğunca ay deniz sahilinden doğunca denizi çeker. Deniz çekilir böyle. Dalga da değil ama böyle. Denizi kabartıp çeker böyle. Sahile doğru böyle. Ayın doğduğu yönden, ayın doğduğu ufuktan, tam deniz kıyısına ne yapar? Ay denizi kabartıp çeker. Ayın doğduğu ufuktan deniz sahile basar. Karşı sahillerse su çekilir bak ben efendim. Düşünün bir okyanusu. Okyanusu. Ay ne yapıyor? Bak çekelim. Güç baktım ne güç böyle. Ne çekiyor efendim. Bilhassa ayın yeni ay doğduğu zamanlar işte dolun dolunayda. O zaman güneşli ay, aynı düzeyinde böyle, dünya üçü bir araya geliyorlar. O zaman bu çekim daha fazla olur. böyle. Yeni ay doğduğu zaman da daha fazla olur. Güneş çek, Güneşinle çekim gücü bunlar birleşince, bu zaman denize daha çok taşarlar. Ayın doğduğu yönden. Ayı batan doğar, yeni ayı batan doğar. Çekirler bunlar böyle. Kul yani okyanusları çekiyor, bırakıp temizliyor bunları böyle. Ayın çekim gücü dünyanın altta biri. Altta biri. Yani bir insan burada 60 kilo ise orada 10 kilo oluyor ayda. 10 kilo ayda alıyor. Peki bu ne fark ediyor? Günün ayın çekim gücü zayıf dünyadan olduğu için oluyor? Tutamıyor gazları atmosfer oluşamıyor ayda. E orada da gaza çıkıyor şeyden, aydan çıkıyor böyle. Ama ayın çiçekimiz zayıf olduğu için bu gaza tutamıyor ay böyle. Bu kaybılı diyor bu gaza ay şey. Atmosfer tabakası oluşamıyor ayda. Ne oldu oluşmasa önce güneş ışığını süzemiyor muhtemelen. Kontrolüsü geliyor güneşten böyle. Güneşte ayda güneşte ısı artı 102 derece çıkıyor. 102 dereceye çıkıyor. Su olur mu orada olmaz muhtemelen. Su yoksa olur böyle. Güneşte, ayda ısı 102 dereceye çıkıyor. Gölgede 0-6-150 iniyor. 0-6-150 iniyor böylece. Ayda. Kontrolüsü olduğu için böylece. Bir de güneşten gelen öldürücü ışınlar var. Güneşten ışınlar var. Öldürücü. Bunlar da aslında süzüyor dünyada. Ayda bu süzülmüyor bunlar böylece. Yine meteorlar, göktaşları. Dünyada atıp yere çarpıyorlar göktaşları. Dünyada geliyorlar geliyor muhterem Uzaydan geliyor. Başka ne geliyor bunlar böylece. Uzaydan geliyor. dünyada geliyor bunlar meteorlar, göktaşları geliyorlar. bir kısmı demir nikel şeklinde madensel. Bir kısmı taş şeklinde bunların toprak yok ama taş şeklinde. Güneşin çekimciden kusulanlar Dünya çekimciden yakalanıyor bunlar. Başıboş gezenler. Tabii başıboş değil ama böyle. Yani astronomiye göre başıboş bir. Allah katında. Tabii bir kontrol altında. ileride altında böylece. Şimdi dünyaya ne geliyor bunlar? Atmosfere çarpınca bu çarptan dolayı ısırma oluyor. Isırma oluyor böyle. Isırma ile 2000 dereceye kadar ısı çıkıyor böylece. Lüksen demirler bunlar eriyorlar bunlar böyle Gaza dönüşüyorlar gaz dönüşüyor böylece. Hatta bunlar gördürüyor böylece. Yalnız bunlar küçüğü olur böylece. Yani 100 gramlık da olabilir taşlar demirler, 10 kilo da 100 kilo olabilir, bir ton 100 ton olabilir böylece. Bunların küçüğü birbirim görünmez böyle. Ama büyükleri insan biraz da yazın gökyüzüne bakarken yani yıldız kaymış gibi oluyor sonra böyle. Yıldız böyle birden kaymış gibi hızla gider kaybolur. Bu aslında yıldız kaymıyor. Nedir bu? Gök taşı muhtemelen böyle. Altın çarptığı anda yanar böyle. Enerjiye dönüşür. Gazhaneye dönüşür. Kıpkırmızı olur. Hatta beyaza kadar dönebilir. Aslında kaybolur bunlar böylece. E, taş olanlar ne oluyor? Taş olanlar bunlar parçalıyorlar. Parçalıyorlar. parçalıyorlar. Tothaneye geliyor bunlar. Tothaneye geliyorlar. Atmosörde dağılıyor bunlar böyle. Peki bunlar ne oluyor sonunda? Dünyada bereket oluyor bunlar muhtemelen böyle. Bu toz üzerinde su bari birikiyor, karoncene birikiyor, onlara yer iniyor bunlar böyle. Yalnız çok büyük gök taşları, bunlar parçansa bile dünyaya inebiliyor bunlar muhtemelen böyle. İnebiliyorlar böyle. Mesela Çin'de var, Sibir'de de var, daha önce olanlar böyle, 100 tondan fazla büyükleri hatta 47 yılında Paris önüne önden bir akruncu düşen bir gök taşı. Eğer Paris'e düşsey, düşseymiş o günkü bir adamlara göre ya o tam ibah yok o şey yokun Hatta onun havasından bile bina yıkılır böyle. Havasından bile yıkılır böylece. Yani bakın muhteremler denerler ya Allah gökten taş yağdırır asla bu levanda Taşlar yani dünya güvenli yer değil. Uzay boşluğundayız. Güneş'in peşine takılmışız. Takılmış güneşin peşine. Uzayda her saniye yerimiz değişiyor. Başka değiller, Herkes başka bir yer. Başka alemdeyiz böyle. Devamlı göktaşları da gelir. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Dünya güvenli yer değil Ay'a gelince ay hiç gönüle değil. Ay Ay'da ayak yok işte. Muhtemelen. Orada su da oluşamıyor. Atmosfer orada oluşamıyor. Oradaki ısı kontrolüsü oluyor. Asır, asır soğuk oluyor. Ve devamlı meteorlar, göktaşları bombardıma altında ay. Hatta Ay'a çıkarken bile şeyler astronotlar ilk Amerika çıktığı zamanlar bile ısıya karşı bir şey yaptılar bunları. Ama göğtaşlarına karşı artık kader kısma derler veriyor. Göğtaşlarına karşı verilecek. Ayın insan üzerinde etkileri var. E canlar üzerinde etkiler. Ayın. Ay değil tabi kambiri aylar. Yani İslam'ın kabul edildiği aylar. Recep Şahab'a Ramazan gibi. Bunlar tabi kastediliyor Aylar. Ay dünyanın çevresinden döner. 28 günde tur atar Dünya çevresinde. Bazen yaklaşıyor dünyaya o zaman daha büyük ay görünür böyle. Yaklaşıyor. Bir günde kaybolur görünmez. Ay ayın ilk nısfı dönüyor. İlk yarısında yine ayı 1-15 kadar insanlar bitki hayvanlar üzerinde bir canlılık olur muhtemelen canlı koy böyle. Kan dolaşımında su bir kere suyun üstünde bir canlı olur balığın. Balıklar daha oynarlar denizlerde, sularda, su yüzüne çıkarlar. Ha yani ilk yarısında 1'den 15'ine kadar, 17-18'e in kadar, 20 20'ye kadar böyle. Balıklar denize, göllerde, derede ona şırıl canlı geri balık balıklar gelir, su yüzüne çıkar balıkları. Haşırat, ya da haşerat toplum üzerine çıkarlar. İnsanlar da daha canlı gelir. Eğer ekin bu daha başka olsun, ekinler ayının ilk yarısında ekilirse onlar çabuk tutar, çabuk canlıları daha gür, güçlü olan, dereketi olmaktadır. Ayının yarısından sonra Helâi 20 sen sonra ekilen ekinler onlar cansız olurlar, cılız olurlar böyle. Bir ağaç fidanı ayın ilik yarısında dikilirse, hey dikilirse çabuk tutar. Yeşerir, canlı olur, büyür olur böylece. Ayın son doğru dikilen bir ağaç fidanı da ya cılız olur ya da kurur, tutmaz. Bakın etkileri var böylece. Bir insan ayın ilk yarısında hastalansa, örneğin grip olacak kimse. Ayın ilk yarısında, ilk başlarında grip oldu, çabuk geçer. Hiç ilaç bir almasa, ne der? işte hafif geçti gripim, çabuk atlattım der. Ayın sonu doğru insan grip oldu, ağır gider. Bu, uzadı bu gripim der, atlamadım bunu der. Bir hasta ayın İlk yarısında hastaneye tedaviye başlasın, tedavi çabuk netice verir, çabuk sağlığına kavuşur. Eğer bir hasta ayın sonunda tedaviye başlasın, doktor doktorseye gitsin, hastalığı uzar, çabuk geçme bak Hele ameliyatta buna özen göstermek ameliyatlarda ameliyatlarda özen göstermek bunlara gerekiyor. Yani mümkünse ayın ilk yarısını almak için ameliyatlarda bile çabuk iş iyileştirin bunları. İnsanın kan dolaşımı da bunu ilgilidir. Yanında bir kimse eğer dolun ayda, dolun biliyorsun tam ayı yuvarlakken mehtap denir buna böyle. Bir insan mehtap da ayın altına gezerse, oturursa ayın altında başarısı yapar bu da. Kanı beyine çektiği için beyinde madalara genişletir zorlar. Madalara. Yani ağaçla su yürümüş, çekmesi de hep bunun aileyle ilgili bunlar ilgili. Demek ki başarısı yaptığı insanlara neden kanı beni çekiyor, beyin damarları ince, kılcal damarlarını genişletiyor, zorluyor, başarısı yapmış oluyor. Yine bunların dışında her yıldızın bir etkisi var bu temellerden. Meyvelerin tadında, renginde, bunun üzerindeki farklı güçlerinde hepsi bir etkisi var Bunlarlar. Hatta kokular mı Koku var ya koku. Her bitkinin, her çiçeğin, gülün, hatta meyvelerin bile kendine özel bir kokuları vardır. Bazılarında daha hafif, bazı daha fazladır. Onda uçucu yağ vardır. O yağ uç ona göre uçucu yağ kuvveti ise kokusu fazladır. Muhtemelen. Onlara boşuna mı bakar O da boş değildi. Her kokunun da etkisi vardır böyle. Mesela karanfil koklamak insan uykuyu getirir. Vardır. İnsan rahatlatır. Uykuya beni uykusu bozan kişiler ne yapar bu kimse eğer karanfili koklarsa, bu karanfili çekerse uyku getirir. Uyku beni uykuyu uyarır böyle. Mesela fesleğen vardır. Fesleğen yeşil saksı olur böyle. O da baş iyi ilgilidir. Baş ağrısına bak. koklamak muhtemelen böyle. Bunun gibi her kokunun beyinde bir etkisi var. Her kokunun böyle. Beyni rahatlatır. Baş ağrısını hafifletir. Hatta yorgunluğu giderir. yorgunluk muhtemelen. Bir insan fiziksel ruhsal. iki tür yorgunluk vardır. Filizsel, bedensel, ruhsal yorgunluk vardır. Kişi bunalılar girmiştir, daralım sıkılmıştır. O şimdi ne yapsın? Temiz havaya çıksın, böyle şam kokularını alsın, çiçek kokularını alsın, ovada bahar kokularını alsın. Kişi bu rahatlar muhtemelen böyle. İnsan yorgunlarını giderir, insan rahatlatır bunlar Bunun için bu arasal madretleri safir-i safiru ı büremiyor. Yani her şey Kur'an ayet böyle. Ayet böyle. Ama bize Kur'an yabancı yabancıyız muhteşemler. İslam yabancı yabancıyız. Bizler böyle. Yabancı muhteşem <gülüyor> böyle. Yani tıp bizi başarıya götürdü. Sabıtıtı tıp bize böyle. Yani tıp bandı dışı sabıtı anladı. Tıp bandı sabıtı şu anda muhteşem böyle. Bülalesef Hazretleri Safir-i Teskik-i Sefer edin, yolculuk edin sağlık havuşursun muhteşem. Temiz hava muhteşemler. Deniz kıyırsız değil ama. Yenekizde böyle, ormanlar, obalara, yaylılara, çayırılara, çimenler, bu gibi yerlerde dolaşmak. Kişinin canı mı sıkılıyor, işin bir darlık mı var, başka bir rahatsızlığı mı var, bir buralım var, ne yapacak kişi? Efendim, psikolojiye gidiyor. Ne yapıyor? Bunu değişiyor, değişiyor, zavallı eskidetten altına getiriyor. Daha derden değişiyor bunu dışında. Sonra ne yapıyor? Elim şey gelmiyor ki. Uyuşturucu verebiliyor. Uyutacak. Başka yok altına mı unutmayan böyle şey? Böyle bir şey. biliyor Alişan Yolcu yapma. Yolcu böyle. Çık hemen temiz havaya. derin Nefes al böyle. Derin nefes al. Temiz havada. İşte o kokular. Bakın böyle. kokular böyle. Papatya kokuları, başlayak kokuları, çam kokuları, ağaçların kokuları, onların kokuları çeşitli gül çiçek kokuları. Bunlar beyni rahatlıyor. Bunlar böyle. Beyin yavaşlar sakinler böyle. Uyuşma gerecek bunlar böyle. Yogunda giderir böyle. Firise yogunda giderir. Rusya yogunda giderir bunlar. Rahatta insanlar bunlar böyle. Koku ayet <gülüyor> ayetan manevi bir gıda kendiler. Bunun için melekler de onlar zevk alır kokudan. Melekler de alacak kokudan mutlaka. Tabii kokudan almaz, kokudan böyle. Tabii, bir bunun kötü koku da var tabii. O da zararlı hale gelece. Meleteye böyle cevap koyuyorlar. Bu yarışma zatleri Hazreti Müslimi'de "Ben ekerim basele ve süme ve kurrase." Bir kimse çiğ olarak soğan, sarımsak ya da prasa yerse çiğ olarak pişince ölüyor bunun şeyleri. Selef'ler bende 500 yılında bizim meşrimize yaklaşmasını bu peygamber. Camada gelmeşsene diyor, camada diyerek. Demek ki bir kimse çiğ olarak soğan, sarımsak, teprasta. Gene teprasta yemek yapılıyor da ama soğanı sarımsak çiğ olarak yenebiliyor. Buyur Ali Semad diyor. Bunu yiyenler, "Degen yemesin, buyur mu bak Mustafa." yemeğin buyur mu? Ben ekle. Kim yerse Fela tevkülü buyurmuyor, yemeğim buyurmuyor. Mer ekele. Kim çi olarak soğan, sensa saprası yerse bizim camimize, meşlimize yaklaşmasın. Namazı eline kutsun böyle şey. Fine melakete tetezza bimaitezza minhu benü adem. Adam olarak insan bunun korkusundan rahatsız olduğu gibi melekte rahatsız oluyor. Melekte rahatsız oluyor böyle şey. Yani melekler de bize kokuyu seviyorlar. Kötü kötü onların rahatsız olacağı melekler de oluyorlar bunlar arkadaşlar. Hatta böyle bir ailesi pek ailesi hazretleri hesabına siz sarımsız hak yiyiniz. Ben de yerden ama meleklere görüşürüm için yemiyorum buyurdu. Demek ki kokunun daha ziyade ruhsal etkisi insanları. Ruhsal böyle. Yani ruhsal bunalama karşı, darlığa karşı, sıkıntıya karşı Koku, kokularından haber Demek ki bunu şu öne koyan bunları yalnız burçlar değil insanla ilgili tarz böyle. Yani ay güneşi değil böyle bakın Yani Ne varsa şu alemde her bir zerre insanla bağlantılı insanlığa verecek böyle. Yine her bir bitki, ot, her biri de. Bundan bazıları Mevlamızın Eldar ismine tecellisi. Eldar ennafiye ismine. İsmi Hüsna'dan bunlar. Eldar ennafiye. Eldar zarar verici. Hangi bitki türüne Mevlamızın Eldar ismi tecelli etmişse etmişse o bitkiden zarar gelir. Zehir olur. Zarar gelir sana böyle öldürür. Şunu yapar Mesela öyle zihirler var ki ufak bir zihir ise öldürebiliyor muhtemelen böyle. Seheb olabiliyor. Bir de bazı bitkiler Mevlamızın Ennafiu ismine Nafi ismine Mevlamızın böyle mastardır O da insan faydalıdır. Buna bir örnek aldım. Kekik. Kekik muhtemelen. Kekik. Yani önemsemediğimiz bir bitki. Bu Mayıs ile Eylül arasında olur. Genelde kurak yer yüksek kerede olur bunlar. Dağda, doğa, havada, dere kenarında. Yani sulak kere sevmez kekik böylece. Çok yıllıksı bir bitki. Yani kök devamını verir. Her sene o kök bitmez bunun böylece. Keni yetişir. keni yetişir. Ve bunun kökü kalır. Kışın yaprağı, yaprağı dökülür kalı Hatta nerede kekik çoksa kişi oraya gittiği anda kokusunu hemen alır bunları. Kokusu gelir muhtemelen. Bu nedir? Haber veriyor. Ben buradayım. Alın beni diyor. Yiyin beni diyor muhtemelen. Koku böylece. Yani Mevla neydenirse güzel eller eylemiş muhtemelen. Mesela bir yerimizde sancı olur. Ateş olur. Bir yerimizde ağrı olur. Olması iyi mi? İyi, çok iyi muhtemel Olması iyi böyle ya. Mesela kişinin taş var. Ağır olmasına taş büyür büyür, çıkıyor, düşemez muhtemelen. Böyle. Ama taş küçükken ağrı yaptı mı bak Allah'ın nimeti. Yani sinyal veriyor. İlgilen beni ediyor muhtemelen böyle. Yani nerede bir sancı ve ağrı varsa bu ne yapıyor? Beni ilgilen. Bir sinyal veriyor. Bak. Mesaj da insanın yanında. Hele ateş. Ateş mısırına böyle. Ateş lazım bazen. Ateş demek lazım bazen böyle. Hemen ateş düşüşü hap almamak gerekiyor böyle. Hele gripte ateş olsun muhtemelen. Bedeni temizler böyle. Beyni temizler böyle. Balgam gelir. Bunun da akıntı gelir. Beyni temizler mısırlar Yoksa o, ancak ısı ile. Çünkü o balgamlar donuyorlar böyle, çıkamıyor aldılar böyle tıkıyorlar, solunum borusunu tıkıyorlar bunlara böyle tıkıyorlar bunları, kişi atamaz bunlara böylece, rahatsız insanlara böylece ne gerekiyor? ateş bunu ipşatıya eritiyor bu ateş oldu <gülüyor> kişi biraz grip oldu hemen efendim işte ilaç aldı ateş düşürücü aldı, iğne hemen vurdu böylece grip boşa geçti, grip ne derim? beden direncini kuvvetlendiriyor Kişinin soğuması sistemini güçlendiriyor. Bir tatbikat yapıyor böyle. Büyük hastalıklara karşı. Kekik muhtemelen önce idrar yolları hastalıklarına çok güzel yollarını idrar yollarında. Erkek olsun, hanım olsun böyle. İdrar yolu hastalıklarına karşı kekik kullanmak böyle. Nasıl kullanacak? Biliyorsunuz Fazla yaklaşacak da bunlar bile, Kurusu su tabii, kuru su, çabaya serpilir, yeme, her şeye bile afi sebrelerece. Hiç bir yan hiç yok ama, kim zarar yok bence. yolları kim rastlı var, ida yolunu yan yanması rastlı varsa, kekik bu denir bana. Bemete taşlarını parçalı düşürüyor. Bakın, yani bazı kişilerin bünyesi bebeğe taş yapar. Taş yapar. Yani ne kadar düşsemüşse bile gene yapar böyle böyle. Gene yapar. Ve bunu bünye yapar bunları. Bunların da kekik kullanması. Yani kekik böyle. Kekik kullanması ne olur? Kekikle bu bebe taşlarını parçalar. Parçalar ve düşür bunları böyle. algınlığına karşı da faydalıdır. Kasa, romatizmaya mideyi, kalbi bir de gözü güçlendiriyor. Mideyi kuvvetlendiriyor. Kalbe güç veriyor. Bir de gözlerin görme gücünü arttırıyor böyle. Bir de isteyen de bu keki demler, çay gibi demler. Ama kaynatmamak gerekiyor mu? Kaynatıldı mı onun özelliği çoğu biliyor galiba. Çoğu burada aldınıyor buradan, kaynatıyorlar bunları. Ve akşamlar kaynattığında bitti bir şey ama artık bunlar böyle. Ne yapma gerekiyor? Su kaynayacak böyle. Kaynayınca açarsın bunu, üzerine kapa denirsin. 15-20 dakika mı bekle böyle? Uykun sen böyle işi işte Kaynatma gerekiyor bunları böyle. Yani hemen biterin, hemen tamam buna aitir böyle, bu şekilde böylece. Şey. Ulan bile bir fazla kaynatılmaz, ulanmıyor bile. Kanaması gere gerekiyor ondan böyle fazla kaynarsa onda da gücü gidiyor muhtemelen kardeşi. Ölüyor onun da bir şey kardeşi. Demek ki kaynayan atacak bir kekik üzeri kapanır, demdenecek. Çay gibi içilir. Tabii acı ama acıdır. İste içine bal koyabilir. Bulabilirse halis balama tabii. Bulabilirse halis bal içine koyabilir. Bulamazsa tatlı bir şey içine koyabilir. Acı içemezse kendisi onu aşırı terlemeyi yavaşlatır bakın. aşırı terlemeyi. Ağaç kokusunu giderir. da iyi gelir uykusuzluğa. Kişi mesela kaban takmıyor bugün bir şeye. Siyon vermiş, sinir bozulmuş. Kafanı takmıyor bir şeye. Uykusu yok gelmiyor. Evinde bulunmuşsa ucuz zamanı Yani bir liraya koyuyoruz paket. Uykusuz çok da böyle böyle. Kim yankısı yok? Hemen bir cezbe der, ısıtıyor cezbe, böyle yapayım öte, ısıtıyorum böyle, ısıtırınca bir çay kaşığı atıp içerisine, sonra kapa'yı mazde böyle, bekleyeyim 25 dakika böyle, ılık kaşığı, demek ki uygun kaçtı, sinir bozuldu, kafan bir şey takıldı, uyuyamıyorsun, hemen bir cezbe de, cezbe de böyle, ısıtıyor, su kayacak ama, su kaynıyorsun, hemen atacağız öte böyle, Kapı üzerini, iş onu böyle. İnsana bazen bitkinlik gelir. İnsana bitkinlik ve hasil iken yani insana gelir. Böyle. Bitkinlik hali gelir böyle. Bu da filistiyel ruhsa olabiliyor böyle. Bazen insanın morali bozulur. Bu ruhsal derler buna. Bazen de yorgunluktan dolayı gelir böyle. Buna da iyi gelir böyle. böyle. İnsan bu ziddiye eder. Bir de sarı hastalığa karşı da sarı hastalığa karşı da onu da hafretir Allah'a Bunu kullanan kişi Anemi'ye gelir Anemi. Anemi kansızlık yani. Böyle. Bir de iktidarsızlığa. adam iktidar. Yani cinsen güçsüzlüğe de bunu ilgilenir. Bu ne gibi muhtemelere? Bakın bir kekik bu. saydığım bu şekilde. Tabi daha çok tam zaman müsaade değil böylece. Demek ki Allah cinaleci bir şey borçluğunu yaratmak muhtemelere böylece. Ne gerekiyor? Hep doğal şeyi almak. Doğal muhtemel. Doğal gıdaları. Mesela havuç. havuç mesela. Hele çocuklara ana sütünün yakın değerli güçlü. Havuç. Havucun suyu. Çocuklara. Havuç suyu böyle. Avitamini bol böyle. Gözleri güçlendirir. Zeytinyağı yemek aç kanı sabah kahvaltıya göz katarak yapmaz göz böyle. Yani bizler doğal yesek muhtemelen doğal yesek ya yetireyim yani zamanın meyvesi Zamanın Sevisini geçsek işte bunların Yazın ala fasulye Kışın kuru fasulye Demek gerek muhteremler böyle Doğası böylece Bir de muhteremler Bazı gıdalar günümüz tabi biliyorsunuz den ağları genleri bozulduğu için böyle Hormon oluyor çok iri büyük oluyor Bunlar kaşıma gerekiyor bunların böyle Hatta hurmanın bile irisi var hurmanın bile yani yumurta, ceviz, cinsel katılımı var böyle. Onu almak gerekiyor bunları. Hormonda bundan itibaren. Bu elma mesela cins elma kadar biri o kadar biliyor. Küçücük ama gerek bunlar. Şu erişte almak gerekiyor bunları böyle. Hormonda bu terikle bunlara böylece. Demek ki her şeyin doğal alınma gerekiyor. Ve olan her şeye bir özellik vermiştir. Hatta her bitkinin her bitkinin türünde şeyinde başka özellik var. Yaprağında başka, dalında başka, kökünde başka özellik var böylece. Isızganın bile yaprağı başka, kökü başka muhtemelen. Tabi eskiden böyle tıp doktor yok muhtemelen. Yani bir şehirde, büyük şehirde ancak bir kişi var böyle. Onu hasta gitmiyor böylece. Peygamber'in zamanında bir doktor gelmiş, hekim gelmiş, Medine Münevveri'ye. Bak Medine'de hiç dekim yok. Gelmiş, bir sıra oturmuş orada... ...hiç hasta gelmiyor. Herkes sağlam, herkes sağlıklı. E yani doğal yollar muhtemelen. Doğal bir yollar. Ruhsal haline de... Bir gelmiyor bunlara. Gelmiyor herhalde. Şey. Şimdi günümüzden muhteremler... ...çoluklara yavruların da... ...hemen doğası bozuluyor. Doğal zaman... ...bozuluyor doğaları, yavruların zavalları. Şimdi Mevlam insanlara bir savunma sistemi vermiş. Bedende savunma sistemi vermiş. Bu sistem ne yapar? Hastalıkları kişiyi koruyacak. Ki askerleridir. Savunma sistemi vardır. Fakat doğan şimdi hem ilacı başladı mı bu sistem çöküyor muhtemelen. Ölüyor bu sistem. Bu sistem çalışmıyor. şey kalıyor. İlerden oturuyor bu sene hastalık oluyor muhtemelen. Yani biraz harfi hastalandı. Harfi başardı, ateşlendi. Hemen bunu ilaç vermeye gerek onlara. Yaşasın böyle, onun savunma sistemi, bedenin savunma alışsın. Tatbikat yapsın, alışsın böyle. ufak alışsın böylece. O efendim hafif çocuk ateşlendi. Hemen şunu al, bunu al, şunu bunu al bu şekilde. Zavallı yavrunun savunma sistemi, öyle Demek ki, çok muhteremler... Alemde bir şey başıboz başı değil böylece. Her şey doğası yerindedir. yerine kullanmak gerekiyor bunlara böylece. Ayında, güneşliğinde, yıldızların burçlandığı görevleri vardır. Onu yapmaya buna mecburdur. Ondan aşamlar tapılmaz bunlara böyle. İlla da Fatiha.